Üçüncü Macera Bir ay kadar böyle yaşadım, baktım olmayacak elmasın birini bozdurup kendime epey yüklü mal aldım. Bunları bir gemiyle Basra'ya taşıdım. Sonrası malum, yeni yeni adalar, çeşit çeşit müşteriler derken epey kazancım oldu. Bir gün açık denizde seyrederken müthiş korkunç bir fırtınaya yakalandık. Gemimiz kızgın, hırçın dalgaların üzerinde bir beşik gibi sallanmaya başladı. Birkaç tüccar arkadaşım can korkusuyla odalarına çekilmiş dua ediyordu. Bense güvertede kalıp manzaranın dehşetini izledim. Tayfaların kimi direğe çıkıp yelkenleri indirirken, kimi de geminin kıç tarafına geçerek sığınabileceğimiz bir kara parçası arıyorlardı. Hayli zaman bu halde Kudurgan Deniz'de mücadele ettik, nihayet hiç kimsenin bilmediği bir adaya rastlayınca Sağ salim kurtulduğumuz için yüce yaratıcıya şükrettik. Kaptan ve tayfaları düşünceliydi. Daha önce bu adayı nasıl oldu da görmedik diye şaşkın gözlerle birbirlerine bakıyorlardı. Ardımızda kızgın dalgalar, önümüzde tanımadığımız ada. Mecburen demir attık. Tam karaya çıkmak için hazırlık yapıyorduk ki, birden kızıl yüzlü, iri gözlü, baştan ayağa kıllı yaratıklar çıkmaz mı karşımıza? Bütün kaygılandık. Korkumuzu yüreğimize gömerek her birimiz bir köşeye siniverdik. Elleriyle koymuşlar gibi tek tek buldular bizi. Güvertede toplayıp gemiyi kıyıya yanaştırdılar, bizi dışarı attıktan sonra ele geçirdikleri gemimizle denize açıldılar. Daha sonradan öğrenecektim. Meğer maymunlar adasına çıkmışız. Bu adanın yaratıkları çok tehlikeli olduğundan Hiçbir gemi bu sulara yanaşmak istemezmiş. Aç ve yarı çıplak içerlik bölgelere girdik Naçar. Uzaktan sıra sıra evler gibi görünen yapıların yaklaşınca, aslında kubbe ve bölmelerden müteşekkil bir saray olduğunu fark edince, kurtulduğumuza hükmedip sevinç çığlıkları attık. Sarayın büyük geniş kapısından havluya girince, çığlıklarımız bu kez korkuya dönüştü, Zira önümüzde birçok kuru kafatası, çürümeye yüz tutmuş, etlerinden ayrılmış kemik yığınları vardı. Yılan görmüş keklikler gibi kas katı kesildik yerimizde. Gün batımı, büyük bir gürültüyle açılan kapıdan alnının ortasında tek gözü bulunan dev bir çıka gelmesin mi? Korkularımız tavan yaptı. Endişeli gözlerimizle devasa yaratığın bize ne yapacağını düşünerek eni konu pustuk, kıkımız çıkmıyordu. Bir ara kaçamak bakışlarla devi süzdüm. Tek gözü kıpkızıl olup habire parlıyordu. Keskin kılıcı andıran dişleri yarık dudaklarının arasından taşıyordu. Hele biri vardı ki ta göğsüne kadar sarkıyordu. Kulakları fil kulağı gibi yelpazemsi, Tırnakları tırmıklar gibi çok sivriydi. Hemen oracıkta ölü numarası yaptık. Bir zaman sonra gözlerimizi açtığımızda devin bağdaş kurulu bir halde bizi seyre daldığını gördük. Yaşayıp yaşamadığımızı anlamak için keskin tırnaklarını ölgün bedenlerimize değdiriyordu. Sıra bana gelince aldı, havaya kaldırdı, bir dere bir kemik olduğumu görünce bıraktı. En sonunda kaptanı yokladı. İçimizdeki semiz en şişko adamı bulmanın keyfiyle sırıtarak adamcağızı aldığı gibi şişe geçirmesi bir oldu. Kızgın ateşte pişirip yedi. Yemek sonrası ağırlaşmıştı. Kalktı, birkaç adım attıktan sonra avlıyı çevreleyen sütunlara sırtını yaslayıp uyumaya başladı. Uykusunda öyle horulduyordu ki sütunları zangır zangır titretti. O böyle horul horul sabaha kadar yata dursun, biz bırakın uyumayı korkudan bir an olsun gözlerimizi kırpamadık. Şafak sökmeden kalktı dev, ellerini iki yana kerip uzun uzun esnedikten sonra hiçbir şey demeden çıkıp gitti. Dev tarafından hunharca katledilip yamyamca yenen kaptanımızın ezik kafatasıyla kırık kemiklerine bakıp endişelendik. İçimizden bir kısmı bu deve yemek olmaktansa suda boğulmayı tercih ederek denize dalarken, bir kısmı da belki kurtulurum düşüncesiyle can havliyle kaçmaya başladı. Kala kala birkaç kişi kalmıştık. Ansızın, devi alt edecek bir fikir geldi aklıma. Arkadaşlara da açtım. Beğendiklerini söyleyip yardımcı olacaklarını vaat ettiler. Bunun üzerine hemen koyulduk işe. Dev gelinceye kadar kestiğimiz ağaçlardan, ancak üç kişiyi taşıyabilecek ağırlıkta sadece üç sal yapabildik. Akşam üzeri geldi dev. Sıra hangimizde diye tir tir titrerken, arkadaşlardan göbekli olanını beğendi. Kaptanın başına gelen akıbet onun da başına geldi. Sonra derin bir uykuya daldı yine dev. Arkadaşlara işmar edip usulca kalktı kayağa. Devin şişlerini çıkarıp ateşte iyice kızarttık. Nihayet kor haline gelince, Alıp var gücümüzde kapalı gözüne sapladık. Öyle bir can acısıyla haykırdı ki, Zelzele oluyormuşçasına sallandı yer. Kör olmuştu dev. Hızla sağa sola koşup intikam almak için bizi yakalamaya çalıştı. Ancak bırakın bizi yakalamayı, nereye gittiğini dahi bilmiyordu. Kah sütunları devirdi, kah kubbeleri yıktı. En sonunda el yordamıyla bulduğu kapıdan küfrede küfrede çıkıp gitti. İhtiyatlı davranıp gündüzleyin inşa ettiğimiz sallarla karadan azıcık açılarak bütün ihtimalleri yeniden gözden geçirdik. Dev peşimize düşecek olursa, engin denize açılmaktan başka çaremiz kalmayacaktı. Ayrıca bir ailesi ne bileyim arkadaşları olabilirdi. Bu yüzden kulaklarımız kirişte, ellerimiz tetikte, yazgımıza sığınıp çareyi yine denize sığınmakta bulacaktık. Öte yandan adayı kaplayan haykırışları tükenecek olursa, o zaman da devin öldüğüne hükmedip, yeniden karaya dönerek bizi kurtaracak gemiyi bekleyecektik. Gece boyunca bütün ihtimalleri içinde sonuncusunun gerçekleşmesini hayal ederek avunduk durduk, ne ki sabah olduğunda suya gömüldü hayallerimiz. Adanın iç taraflarından adeta bir dev ordusu bize doğru geliyordu. İki dev, kör devi kollarının arasına alıp onun tarifiyle yönlendiriyordu diğer devleri. Kürek çekip sallarımızla kaçmaya başladık. Peşimize düştüler. Sular boğazlarına varıncaya kadar denizde ilerlediler. Yüzme bilmediklerini işte o zaman anlamıştım. Arkadaşları heyecana getirip daha bir sarıldık küreklerimize. Yüzemediklerinden durdular. Bu sefer büyük büyük kayaları diplerinden koparıp bize doğru fırlatmaya başladılar. Biz en öndeydik. Geride kalan salların battığını görüp arkadaşlarımızın talihsizliğine ağladık. Kaçıp kurtulduğumuz için ancak buruk bir sevinç tadabildik. Hırçın dalgaların kucağında sallana sallana bir başka adıya rastladık. Hemen çıktık karıya. Ormanlıktı burası. Ağaçların yemişlerinden karnımızı doyurup, serin ırmağından susuzluğumuzu giderdik. Hayli yorgunduk. Barınabileceğimiz derme çatma bir kulübe yapıp içinde uyuduk. Gecenin ilerleyen saatlerinde, aniden çığlık sesleriyle uyanıverdik. Levasa bir yılanın, arkadaşlarımdan birini kapıp, kalın, kemiksiz ve fakat kaygan derisinin arasında önce boğduğunu, ardından yuttuğunu görünce, fal dönen gözlerimizle derhal kaçıp oradan uzaklaştık. Yüksek bir ağaca denk geldik. Yılanın musibetinden emin olmak için keskin kabuklarından canımız yansa da tırmandık ağaca. Ben en tepesindeydim. Oysa daha aşağılarda bir yerde, Gür dalların arasında gizlenivermişti. Çok geçmeden aynı yılan ağacın dibinde biti verdi. Uzun mu uzun çatallı dilini havaya dikerek tiz tiz tısladı. Kalın derisiyle ağacın gövdesini sarıp sarmaladıktan sonra yukarı çıktı. Kısa bir süre sonra arkadaşımın feryat seslerini duyup sıranın birazdan bana geleceğini düşünerek içli içli ağlamaya başladım. Sesler kesilince onun da aynı musibete duçar kaldığını anlamanın çaresizliği içinde Büsbütün kahroldum. Sabah olmuştu. Yılanın döneceğini biliyordum. Hemen indim ağaçtan. Elimdeki palayla karşıma çıkan sık dikenlikleri kesip, ancak geçebileceğim genişlikte bir yol açtım kendime. Dikenliklerden kurtulduğum bir sırada, geri dönerek açtığım yolu kestiğim dikenlerle eski haline getirdim. Yılan izimi sürüp beni bulmuştu. Dikenliklerin arasına daldı. Ancak çok geçmeden geri döndü. Derisindeki pulların yer yer sökülüp, başında ve gözlerinde kanlı çizikler olduğunu görünce vazgeçtiğini anlamıştım. Tıslayarak gözden kayboldu yılan. Ertesi sabah kıyıya varıp gözlerimi ıraklara odakladım. Bir zaman sonra adaya doğru yaklaşmakta olan gemiyi görünce, bayrama girmiş çocuklar gibi sevincimden oynamaya başladım. Bir yandan beni görsünler diye ellerimi havaya kaldırırken, bir yandan da sesimi duysunlar için avazımın çıktığı kadar bağırıp çağırıyordum. Allah'tan gördüler de kayıkla gemiye getirdiler beni. Cümbür cemaat meraklı gözlerle etrafımda toplanmıştı. Kim olduğumu ve burada ne aradığımı sordu kaptan, heyecanlı bir dille başımdan geçenleri anlatınca, kimi bana inanmadı, kimi de hayretlerinden dudaklarını ısırıp cesaretimi takdir etti. Gide gide nihayet bir liman şehrine vardı yolumuz. Oraya demir atıp uzunca bir süre bekledik. Güvertede oturduğum bir sırada, gemideki malların kaydından sorumlu yazıcının, Mal sahiplerinin adını ünleyip onları tek tek çağırdığını duydum. Herkes malını aldıktan sonra satmak için çarşıya gitti. Geride birkaç sandık kalmıştı. Onları görür görmez tanımıştım. Bu arada kaptan kederli bir dille bu malların ölen Denizci Sinba'da ait olduğunu söyleyince kendimi tutamadım, Handi ise havalara uçacaktım. Derhal kendimi tanıttım. Bir adaya çıktığımızı, o sırada uykuya daldığımı Gözlerimi açtığımda kimseyi göremeyip hayıplandığımı en ince ayrıntısına kadar anlatınca beni tanıyarak kucakladı kaptan. Mallarımı teslim alıp bazılarını satarak bazılarını da değiş dokuş yaparak tüketmiştim. Birkaç gün sonra ayrıldık limandan. İlkin Basra'ya oradan da Bağda'da geçip evime gittim. Servetim iyice birikmişti. Bir kısmıyla açları doyurdum, bir kısmıyla çıplakları giydirdim, bir kısmıyla da fakir fukaraya yardım ettim. İlginçtir. Yardım amaçlı harcayıp infak ettikçe malımın ziyadesiyle arttığını görerek bunları bana bağışlayan yüce yaratıcıya içten bir dille dua ettim. Sakin bir hayat sürmeye karar verdim yine. Şerbet dolu kadehi alıp kuruyan boğazını ıslattıktan sonra yerine koymuş sinbat ve hiç ara vermeden dördüncü macerasına geçmiş.